Herkese merhaba Açık Radyo'dayız Yol geçen bir pastırma yazın havasında yürümeye devam ediyor Evrim Altuğ ve ben Rahmi Ödül Bugün Evrim Altuğ bizler ve sizler için bir cumhuriyet programı hazırlamış Benden habersiz Beni de şaşırttı Dolayısıyla elinde çok iyi belgelerle gelmiş Dolayısıyla ben vakit geçirmeden... Evrim Altuğ'a bağlanıyorum. <gülüyor> Evrim Altuğ ile birlikte e, Cumhuriyet içinde e, yürüyelim biraz. Baya yürüyelim. Tabii kuşkusuz bugün böyle bir yayın yapmamızın nedeni e, bu bayramın bizlerle e, kurduğu organik ilişki de diyebiliriz. Sabah kızımı okula götürdüm. Hı hı. Onun töreni işte orada yapılan e, ritüeller, gösteriler, şarkılar, e, sözler, şiirler... Ardından işte İstanbul'da küçük bir tur, çeşitli bando gösterileri, ücretsiz müze gezileri, çeşitli bayrak, korna sesleri, yüzlerce binlerce insanın akşam zannederim Kadıköy yakasında İstanbul'da verilecek Fener Alayına katılma heyecanı ve bugün dediğin gibi pastırma yazının herkeste yarattığı bir pozitif hava. Bilmiyorum ama bu. Geçen yıllara göre çok daha e, sivil bir Cumhuriyet Bayramı, e, sanki yaşıyoruz gibi bir izlenime kapıldım. Tesadüf eseri ben de e, kütüphaneyi karıştırırken, e, tabii ki e, sanal kütüphaneyi de karıştırdım. ve Hem gerçeğinden hem sanalından bir buketle karşınızdayız. E, benim İstanbul'dan ziyade Ankara'da askerlik yaptığım sırada sahaflardan, ulustan bulduğum bir kitap. Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı 1973'te yayınlamış. Türkiye Cumhuriyeti'nin 50. kuruluş yıldönümü vesilesiyle. Bu seriden 16. kitap bu. Milli Kütüphane Genel Müdürlüğü'nce basılmış. 1973'te basılan bu kitabın adı çok ilginç. Malum hepimiz Google'a alışığız. Google da bugün bizi bir Doodle'la hatırlamış. Böyle tabirler kullanıyoruz artık günümüzde. Ee, Atatürk'ün özel kütüphanesinin kataloğu. ...böyle bir kitap var elimizde. Yani Atatürk'ün... ...kütüphanesinde yer alan... Hı -hı. ...ve e, okuduğu, alıntıladığı... E, ...kitapları içeren bir katalog bu. Evet. Ve çok da... ...ilgi çekici aslında Atatürk'ün... ...hangi metinlerle... Hı -hı. ...ilişki kurduğunu ve... E, ...ben de işte sen... ...bana gösterince, karıştırınca... ...hakikaten de çok şaşırtıcı. Hı -hı. Neredeyse tüm felsefe tarihini... ...bir kere Hı -hı. bir gözden geçirmiş. Onun yanı sıra... E, politika e, ve edebiyat metinlerine de e, rastlıyoruz sanırım. Tabi. Atatürk Dokümantasyon Merkezi yayınlarınca uh -huh. basılmış bu kitap. Kataloğu vaktiyle baş uzman Mefaret Derer, Kütüphaneci Mustafa Sevim, Gönül Büyük Limanlı, Aytaç Düzgören, Gülseren Öztürk yayınlamışlar. İçinde haritalar da var. Mükerrem Kunkut isimli bir uzman hazırlamış. Tekrar edelim, 1973'te basılmış ve sahaflarda bulunmuş bir kitaptır bu. Tamamen e, bilimsel bir yayın. İçinde çok sayıda e, hani dipnot, dipnotlardan hatırlayacağımız fontlar ve yazı karakterleri e, tarzında kısa kısa e, kütüphanecilerin son derece aşina olduğu yönergeler var. Sayılarla dolu, e, ayrımlarla, ayraçlarla dolu bir kitap. Girişine bakacak olursak örneğin Atatürk'ün kütüphanesine baktığımızda genel ansiklopedileri var, genel dergileri var, genel kurum ve müzelere ilişkin dokümanter yayınları var, çok sayıda gazete ve gazetecilik e, örnekleri var içinde kendi kütüphanesinde. Elbette Atatürk'ün nadir kitapları var kendine ait. Bu arada kütüphanesindeki birçok kitap yazarından imzalı. Düşünebiliyor musun? Yani bunun da şeyini, değerini. Felsefe var, estetik, metafizik, metafizik teorileri, psikolojinin alanları, felsefe sistemleri, psikoloji, mantık, ahlak ilmi, Hristiyanlık, Hristiyan olmayan dinler, İslam dini, istatistik, karışık söylüyorum, Türk dili, İngiliz dili, Fransız dili, Latince, Yunanca, Zooloji, Botanik, Tabii ki güzel sanatlar, eğlence, mimari, heykeltıraşlık, e, fotoğrafçılık, astronomi, e, hatta ev ekonomisi veya e, edebiyat, e, Yunan Helen Grup Edebiyatı Asya Tarihi, Okyanusya Tarihi, hatırlarsın e, belki Atatürk'ün e, kayıp, Yerin altına battığı ya da bir tür Atlantis olduğu evet, bir bir kıtayla, hı hı. Mu kıtasıyla evet. ilgili ne, neler aradığına ilişkinde böyle spekülatif kitaplar yayınlanmıştır. Ee, ne bileyim Türk hitabeleri, başka dillerin edebiyatları gibi şeyler var. Neredeyse on binlerce kitabı var Atatürk'ün. Baktığımızda tabii ki bizi... Programımızın da e, güzergahına uygun olarak e, felsefe değil mi ilgilendiriyor? Yani her şeyi ilgilendirebilir aslında. Evet öncelikli olarak baktığımızda mesela Confucius var hı hı. E, arşivinde. E, ne bileyim psikolojide Jung'u görüyoruz. Spinoza'yı gördüm. Spinoza. Yine Lenin'den bir kitap var. E, e, oldukça neredeyse. Siyasette Lenin si... var. Evet. E, Astronomi var. Doğu Astronomisi, Batı Astronomisi, mesela Hafız Abdurrahman'ın ''Firistül Musabahatül fi Fişaratül Kur'aniye'' isimli bir 1923 tarihli kitabı var hem yani doğu kültürüne hem batı kültürüne vakıf olmak için elinden geleni e, yapan bir aydının e, kütüphanesi. Evet. Bir evet bir diyebiliriz. Aydın kütüphanesi aslında tüm bu metinlerin içinden e, yürümüş e, Atatürk sanırım ve altları çizilmiş. Hı hı. Bu e, katalogta e, Atatürk'ün altını çizdiği ee, Hı -hı. ...şeyler, cümleler Hı -hı. var mı... Be ...belirtiliyor mu yoksa... ...bununla ilgili İş Bankası yayınlarından... ...tam da söylediğin detayla ilgili... ...bir Hı -hı. kitap çıkmıştı diye hatırlıyorum... ...2003 mü 4 mü sonradan... ...tekrar tekrar bir sürü baskısı oldu... ...özellikle tam da... ...dediğin kütüphanesinden... ...cımbızlanmış ve... ...altını çizdiği... ...görselleriyle yayınlanan altını çizdiği... ...kitapların büyüteç altına alındığı bir kitapta o... ...ama Hı -hı. şu an elimizde olan... ...tam e, döküm değildi. O hmm. bir, hani best of mu diyelim... Evet, ...en evet. iyi e, bir şekilde... ...bizzat ilgilendiği ve hmm. altını çizdiği... ...kitaplar idi. Bu söylediğimiz kitap ise... ...yani elimizde olan bu dokumentasyon ise... ...şu anda Anıtkabir'de ve Çankaya'da... ...korunan, Çankaya derken... ...tabi mealen söylüyorum... E, ...Cumhurbaşkanlığınca... ...korunan bütün... ...kitapların, kitaplığının... ...dökümüdür. <Gülüyor> ee, i̇çinde Namık Kemal'den Moray'e işte e, ne bileyim nasyonizm ve internasyonalizmle ilgili bir 1918 tarihli Paris çıkışlı kitaptan işte Emil Olivier'nin Lemp L'Empire Liberal e, belki de Bağımsız İmparatorluk isimli bir kitabına kadar ilgilenmediği yayın kalmamış Atatürk'ün. Aslında Atatürk'ün Türkiye'de bugün nasıl anlaşıldığı ya da te tecrübe edildiğine baktığımızda belki bir değerleme de yapmak gerekebilir. Çünkü zaten kendisinin ismi bile bugün sosyolojik olarak çok farklı halelerle veya manalarla te tecrübe ediliyor. Mesela kimisi kendisi için Ata, diğerleri Mustafa Kemal, bir başkası Gazi Mustafa Kemal veya bir diğeri Ulu Önder ya da en genel tabiriyle Atatürk demeyi tercih ediyor. Ben bunları birer sosyolojik e, fenomen olarak görüyorum. Hani herkesin kafasında enlandırma en, var. Evet, yani. en sevdiği fotoğrafıyla, hı hı, en beğendiği hı. yanıyla, yüzüyle bir Atatürk imgesi var. Hı hı. Bu imzasına kadar varmış durumda. Aslında çok yüzlü e, bir imge var sanırım. Yani e, her nereden e, bakarsan <gülüyor> aslında oradan farklı şekilde kendisini ifşa eden hani bir imge, bir ikon olarak da duruyor. Bir taraftan beni şaşırtan yani bu kadar zengin bir kitapla sahip olan bir lider tırnak içinde bir liderin kitaba bu kadar çok önem vermesi. Ve, olması değil yani mi? Fransızca biliyor ve çoğunlukla evet. da kitaplar sanırım Fransızca metinlerden hı hı. oluşuyor ama bir bu kadar da okumaya teşvik etmek üzere aslında hani yurttaş yaratacak ve yurttaşın da ee, okuyan, düşünen, tartışan, argüman geliştirebilen, e, dolayısıyla felsefeyle, bilimle, sanatla, içli dışlı olan e, bir yurttaş çıkacak ortaya. Ve bu yurttaşı da inşa etmek üzere aslında kendisinin de ne kadar iyi çalıştığını gösteren bir katalog. Bu yurttaş inşa süreci evet Cumhuriyet'in aslında e, yapmak istediği. E, projesiydi. Yurttaş evet bireydir, hakları vardır, bu haklar için gerektiğinde mücadele eder ve mücadele e, sonucunda haklarını e, alınır, alır, kazanır mekan yaratır mekanlarını e, yine e, birbirleriyle ilişkiye geçerek e, genişletebilir ve böyle etkin, aktif bir e, yurttaş imgesini yurttaş e, projesini hayata geçirmeye çalışan bir liderin bir taraftan da bir taraftan da aslında her ne kadar bu bir yurttaş inşa etme projesi olsa da kitaplarla ilişki kurmasını istediği yurttaşlar ee, çok ilginç çünkü bir süre sonra aslında sen ne kadar ister istediğin kadar projeyi tanımla çerçevesini çiz ama kitapla ilişkiye giren biri kitaplarla ilişkiye girenler e, farklı argümanlarla o projeyi genişletebilirler ya projenin dışına da çıkabilirler ama kitap böyle bir şey yani düşünceyi bulaştıran e, zihni e, ufku e, genişleten e, bir kitap. E, yapısı var yani kitapla biz bir araya geldiğimizde e, hakikaten onunla birlikte düşünmeye başlıyoruz ve öyle bir e, düşünmeyi tetikliyor ki <gülüyor> iyi bir kitap sonununda ben nereye var varacağımı da kestiremiyorum <gülüyor> ve sürekli yolda olmak Sürekli ufka doğru yolculuk etmek ama biliyoruz ki ufuk çizgisi hiçbir zaman yakalanmıyor. O yüzden de e, o yüzden de kitaplarla ilişki e, kurdum kurmasını sağlayan e, yurttaşların e, böyle bir proje aslında yurttaşları da etkin ve sürekli oluş halinde olan bir e, varlık olarak aslında düşünmeyi e, gerektiriyor. Haklısın ve. Kuşkusuz bu elimizdeki dokümentasyonun bu e, database veya veri tabanı diyebileceğimiz bu e, çok kıymetli e, listenin en merak edilen kısımlarından biri elbette siyasal bilimler. Mesela siyasal bilimler bölümüne bakıyoruz 621 numaralı kitapta e, Oscar Niefeng The United States of the World e, Amerika'nın e, Dünya ne diyelim Birleşik Devletleri mi? ...veya Dünya Hı. ve Amerika Birleşik Devletleri isimli bir kitabı e, Birleşmiş Milletler ve e, Amerika Birleşik Devletleri'nin mukayesesi üzerine 1930 yılında Londra'da basılmış bir kitaba ilgi göstermiş Atatürk mesela. Yılımız 1930 evet. veya aynı şeye bakıyorum e, sıralamaya, siyasal bilimlere e, Kropotkin Kropotkin'in kitabı var Atatürk'te yani. Çok ilginç. Veya yine aynı listeye bakıyorum. Pierre Loti'nin Ermeni Katliamı isimli kitabını edinmiş Atatürk. Ve ben zannetmiyorum bu kitap şu an Türkçe'de bulunsun. Sanmıyorum. Ben Bunu ilk kez duyuyorum. Pierre böyle bir kitabının olduğundan evet, da habersizdir. Aynen. Pierre Loti bu kitaba bakınca Atatürk'ün kütüphanesinde Le Massacre Dermanyen diye bir kitap yapmış, yazmış... ...ve bu da Atatürk'ün... E, ...Anıtkabir ve Çankaya'da korunan... ...kütüphanesinde mevcut ve saklanıyor... ...bu kitaba göre... ...elimizdeki veri tabanına göre... ...104 numaralı sayfada görüyoruz... ...veya... E, ...misal... E, ...John Stuart Mill'in tabii ki Hürriyet kitabı... ...var Atatürk'ün listesinde... ...dokümentasyonunda... ...Siyasal Bilimler Doğu... ...Eski Çağ fel fel Felsefesi... ...az önce Pro Kropotkin'den söz etmiştik işte... ...Etika... Rusça. Evet ha, Rusçadan çevrilmiş. Ahmet Aoğlu 1935'te hı hı. çevrilmiş. Hı hı. Ve ahlakın kaynağı ve açılması veya dün ve yarın tercüme külliyatı gibi referansları Ki, da var. Kropotkin e, o kitabında ahlakı özellikle doğaya içkin olarak görür. Yani e, doğal e, yaşam hayvanlar arasında da e, etiğin... E, ahlakın aslında e, ipuçlarını bulur. O, e, dayanışma Darwin'in e, Darwin işte hayatta kalma mücadelesine karşıt olarak Kropotkin ise e, dayanışarak var olmayı önermiştir. Çünkü Sibirya'da o kitabında kitabı, etika kitabı Kropotkin'in şöyle başlar Sibirya'dan bir gözlemle başlar Darwin'in e, sürekli hayatta kalmak için mücadele eden türler yerine Kropotkin e, Sibirya'da e, dayanışarak e, zor koşullara e, e, rağmen hayatta kalan türleri görmüştür. Dolayısıyla e, çok ilginç çünkü e, iki tür toplum ortaya çıkabilir diye bir sosyal Darwin'ci anlayışa göre Herkesin birbirinin kurdu olduğu ve aşırı rekabet halinde olduğu bir toplum ki bugünkü toplumumuz ne yazık ki böyle bir toplum insan-insanın kurdu haline getirildi. Televizyondaki dizilere baktığımızda Survivor tam da tam da bu neoliberal anlayışın yani sosya Darwinci anlayışın yansıması ya da promosyonu diyebiliriz. Ama Kropotkin tam tersi ancak dayanışarak var olabileceğini e, söylüyordu hem doğal dünyada bu dayanışmayı görüyordu hem de e, toplum içinde görüyordu Yani Kropotkin'in e, metnine rastlamak e, beni şaşırttı e, bunun yanı sıra e, doğu felsefesi de mevcut e, bu dokümanterde veritabanında e, yeni çağ felsefesi var, konfüçyüs dediğimiz gibi var, İmam gazali var ee, Aristoteles var İbni Sina var Yani Aslında. yok yok derler ya hakikaten Atatürk'ün kütüphanesinde güzel sanatlardan mimarlığa tıptan efendim tarihe siyasal bilimlere gerçekten yok yok ee, bununla ilgili olarak ben e, bir takım e, okumalar yapmıştım devam etmek istiyorum müsaade ederseniz Lütfen. sen ve dinleyicilerimiz adına eee Şimdi herkes dikkat edersen e, Rahmi kendine en yakın Atatürk imgesini imzasına varana kadar kolyesinde, rozetinde, otomobil stikeri çıkartmasında, tişörtünde, kravatında takma ihtiyacı duyuyor. E, gösterme, yansıtma ihtiyacı duyuyor ve yüzükler, cep telefonu ekranları, neredeyse bedenlerde dövmeler birçok yerde bu yurtseverlik, devrimcilik, çağdaşlık gibi değerlerin teşhiri ve temsili adına ...hani herkes bir şekilde Atatürk'ü hani ne derler gönülden muhafaza ve müdafaa etmeye çalışıyor. Hani bu ifadeler çok kullanılır ya ve hangi Atatürk'ü sevdiğimiz onda en çok hangi değeri gördüğümüz de... ...hani belki neredeyse görünmeyen bir böyle bir plastik bir referandum gibi görselliğini referans alarak söylüyorum. Bu benim çok ilgimi çekiyor çünkü Atatürk'ü taşımak ve yansıtmak meselesi kendini bu şekilde belli ediyor... Onu giyinmeye çalışıyor herkes, onu bir şekilde yansıtmaya, e, edinmeye ve gi, giyinmeye çalışıyor. Ve o yüzden şey ilginç mesela kendisinin kıyafet devrimi de bence bu açıdan bir ulusun hani e, görsel transformasyon dönüşümü açısından da ilginç. Verdiği fotoğrafları ve fotoğraf sanatına duyduğu ilgiye de bakarsan Atatürk'ün. Kitap bu vardı tam, değil mi? Tabii. Yine fotoğrafçılık üzerine bayağı bir kitap vardı tabii. kütüphanesinde. Tabii. Ve... ...ve şeyi çok önemsiyor... ...bu fotoğraflarla teşhir... ...kendini teşhir etmeyi ve rol model haline gelmeyi... ...çok önemsiyor... ...buna da dikkat edebiliriz... ...baktığımız fotoğraflara... ...askeri fotoğrafları var... Smokinli fotoğrafları var... ...tasarlanmış tabii bunun hepsi... Ince ...mayolu ince. fotoğrafları var... ...fötr şapkalı fotoğrafları... ...kalpaklı askeri ateşeyken çektiği... ...çok ilginç fotoğrafı var biliyorsun... ...Sofya'da, Bulgaristan'da... ...bir baloya gidiyor... ...11-12 Mayıs 1914'de... ...daha ortada Cumhuriyet falan yok... Ve bir kıyafet bolusu için gidiyor ve diyor ki Topkapı Sarayı'nı arıyor. Osmanlı'ya şey ya bağlı ya sonuçta o sırada. Ee, o diyor ki Topkapı Sarayı'na ya ben bir baloya katılıyorum ama giyecek kıyafet yok. Lütfen bana bir Yeniçeri kıyafeti gönderir misiniz? Şeyden, müzeden. Ee, daha doğrusu saray koleksiyonunda. Ve hakikaten onu giyiyor. O sırada Yarbay ve bunu ee, özel izinle istetiyor. Bunun belgesi filan da var böyle. Ve bununla Bulgaristan dönemin Bulgaristan Başbakan'ın kızıyla bir dans yarışmasına katılıyor. <gülüyor> Çok güzel değil mi? Ve birinci oluyor. <gülüyor> birinci oluyor ve bir şekilde hani yine kendisi adam. Yani baktığında mesela 1933'te ne diyor bak bütün bu konuştuklarımız üstüne. İki tane Mustafa Kemal vardır. Biri ben ...et ve kemik, geçici Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal, onu ben e, kelimesiyle ifade edemem, o ben değil bizdir. O memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülke için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim onların özlemini çektikleri şeyleri e, tatmin içindir. Hı hı. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan... ...yaşaması ve başarılı olması gereken... ...Mustafa Kemal odur. Yani bu bilirsin... ...şeyi de hatırlatıyor bu sözü. Hani beni görmek demek... <gülüyor> ...BMA'li yüzümü görmek demek değildir. <gülüyor> Fikirlerimi benimsiyorsanız bu yeterlidir. Yani oradan şeye geliyorum işte bu... ...görselleştirme hastalığı... ...kendini böyle... <gülüyor> Çok haklısın. Bir taraftan bir taraftan ciddi bir kabuk değişimi yani bir, bir kılık değişimi söz konusu. Yani o kılık değişimi de evet tam da bu görsellik üzerinden yani fotoğrafların tasarlanması üzerinden. Ee, yeni kılıklarla aslında Türkiye'yi e, oluşturmaya ya da yurttaşı yaratmaya çalışıyor. Aslında e, bu her ne kadar hani kılık önemli olsa da fakat e, yarattığı bu zihinsel devrim özellikle e, çok önemli. Çünkü bir anlamda İsa'dan önce e, 6. yüzyılda doğa felsefesi filozoflarının e, açmış oldukları o yolu e, yıllar sonra, yüzyıllar sonra aslında Atatürk bir anlamda yeniden gerçekleştirmeye çalışıyor. Nedir bu abi? Mitlerden kurtulmak. Yani mitolojik bir evrende yaşayan bir e, toplumu insanlık e, insanlığı aslında tam da e, mitlerden kurtulup kurtarıp aslında bir logos alanına yerleştirme yönelik bir çaba olduğunu görüyoruz. Çünkü mit nedir? Mit aslında kuşaktan kuşağa anlatılan ve hiç sorgusuz sualsiz kabul ettiğimiz e, anlatılardır evrenin kökenine dair. Ee, ...insanın nasıl ortaya çıktığına dair... ...toplumun nasıl oluştuğuna dair... ...fakat e, herkes aslında burada birbirinin yalancısıdır... ...yani hiç kimse sorgulamaz... ...kuşaktan kuşa aktarılan bu öyküler... ...durmadan yeniden yeniden anlatılır... ...fakat bunu kıran, e, bu döngüyü, bu kısır döngüyü kıran... E, ...işte İsa'dan ön, e, önce 6. yüzyılda yaşamış... ilk doğa filozofları Thales'le başlayan... O doğa filozofları aslında sorular sormaya başlıyorlar doğaya, doğa neden oluşmuştur ee, ve akıl ve gözleme dayalı... Ee, argümanlar ortaya atıyorlar ve bu argümanlar artık e, kişinin e, kendi aklı ve gözlemine dayalı argümanlardır ve bu argümanları bir topluluk karşısında savunman gerekir. Bu argüman yıkılabilir, yıkıldığı an yeniden kurman gerekiyordu. Fakat mitolojiye dayalı bir toplum e, kesinlikle e, bir kısır döngünün, içine kapatılmıştır. Fakat tabii ki e, bu mitolojik e, her e, bu kökten e, devrimci dönüşümler evet bu bir önceki mitolojiyi yıkıp hani akıl ve gözleme dayalı bir toplum kurma çabasını e, gösterseler de bir süre sonra kendi mitolojilerini yaratmaya başlıyorlar. Ne yazık ki e, ne yazık ki evet e, Atatürk'ün kütüphanesine baktığımızda tamamen hani o e, bilime, felsefeye, sanata dayalı bir Toplum projesini nasıl hani e, zihninde tasarladığını görüyoruz. Fakat ondan sonra bir yeniden bir mitoloji e, yaratılmıştır. Bu e, hep böyle oluyor. Yani aydınlanma e, Fransa'da da aydınlanma devrimi aydınlanma devrim yani şey kaçıncı yüzyıl on 18 e, sekizinci on dokuzuncu yüzyıl e, yine yıkıyor tüm o dogmaları e, ve, <gülüyor> ve ve ve ve ...mitolojiyi... E, ...aklı ve yani gözlemi... E, ...dayalı bir toplum kurmaya çalışıyor... ...fakat bir süre sonra... ...aklın kendisi bir mitolojiye dönüştüğü... ...andan itibaren de... ...aslında tüm o... E, ...duyumsama yetimizi... E, ...akıl yürütme yet yetimizi yitiriyoruz ki... E, ...ne yazık ki... E, ...biz de aynı şeyleri yaşadık... ...bir süre sonra sadece... E, ...sadece gösteri toplumuna dönüştük... ...yani... Tam da Guy Debord'un bahsettiği gösteri toplumu bizim için e, cumhuriyet ya da e, demokratik toplum sadece gösteride ibaret e, bir, e, bir şova dönüştü diyebiliriz. Ki bu şovun bir parçası da biz olduk yani zamanında çocukluğumuzdan e, aldığımız eğitime baktığımızda. Dolayısıyla sorgusuz sualsiz bir tür ikonlaştırma ve o, bu ikonu mitleştirme süreci de maruz kaldık aslında. Bu bu minvalde benim yine sahaflarda bulduğum 1937 tarihli bir e, Milli Eğitim Basım Evi kitabı var. Ki kitabının mesela adı bile e, şu an bence bir siyasal deklarasyon gibi. Kainatın muamması. Şimdi bunu bugünkü Türkiye'de ve bugünkü evet. siyasal konjonktürde nasıl Milli Eğitim Bakanlığı'na bastırırız? Gerçekten kuşkuluyor. Şimdi yine mitolojik çağlardayız. Yani <gülüyor> Dolayısıyla bu dediklerine son derece katılarak bir parantez daha açmak istiyorum mesela. Bu da Atatürk ve mimarlık. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, eklektik değerler imgesi kendini bu simge yapılardaki mimari üslup adına da acayip bir şekilde belli ediyor. Atatürk'ün bu konudaki kaygıları çok yüksek. Yani pozitif anlamda çok yüksek. Kendisinden sonra da önemli bir mimarlık hareketi oluyor biliyorsun. Ve mesela Ankara Ulus'taki birinci... Ankara bile bir şeydir biliyorsun. Cumhuriyet maketidir yani orada bir ülkenin... İnşa edeyim, evet. işte Cumhuriyet şehridir orası. Evet. Oradaki birinci meclis binasının tasarımına 1915'te başlanıyor. İlk binayı birinci milli mimarlık dönemine ait kabul ediyoruz. Ve proje Mimar Salim Bey'e ait. Ankara'dan çıkan andezit taşıyla yapılıyor bina... Ve bunun arkasından kullanılan ikinci meclis binası ise Cumhuriyet Mimari stili, stiliyle Mimar Vedat Tekin imzasını taşıyor. Bu binada da Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait kalemişi süslemeli ahşap tavanlar söz konusu. Ad, yine Atatürk'ün kurucusu olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, merkezi ve adalet okulu olarak tasarlanmış bu yapı. E, 24'ten de 60'a kadar kullanıldıktan sonra da e, bir de 1937'de açılan bir uluslararası yarışmayla... Meclise yeni bir yuvaya vesile oluyor. İkinci meclis bu sefer de biliyorsun Clemens Holzmeister'ın, Avusturyalı mimar dönemi başlıyor. Dolayısıyla bugünkü meclis binası ile beraber Ankara Çankaya'daki eski Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Meclis Başkanı, Konut Misafirhanesi hepsi Holzmeister'e veriliyor. Biliyorsun Holzmeister'ın da dönemin... ...hani yükselen e, milliyetçilik ve ne diyelim e, Avrupa'da yükselen ulus devlet değil mi? Ekolüne son derece gönülden bağlı bir modernist mimari stili var. Ki biliyorsun sonuçta Adolf Hitler'in de son derece takıntılı olduğu bir şey bu. Onun çok güzel bu konuda... E, onun hakkında mimarlık ve Hitler hakkında güzel bir tiyatro oyunu vardır. Shakespeare. diye. Spier aslında evet, mimarıdır o. Evet, yani Mimar, evet. O dönemde e, Almanya'daki evet. mimardır o. Aklı onu da getiriyor bu şey. Ekol diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü mesela geçmiş yıllarda İstanbul'da Osmanlı Bankası Müzesi ulusu tasarlamak diye çok güzel bir sergi açmıştı hatırlarsam. Onu da bu arada parantezde olumlu anlamda anmış olalım. E, neyse şey diyeyim. Atatürk ve Anıtkabir, bir de düşün Anıtkabir'in kimliğini. Şimdi Anıtkabir'i önce bir uluslararası yarışma açıyorlar ve yarışmanın önce sadece yabancı mimarları açılması, Türkiye'deki mimar ve sanatçıların da büyük tepkisini çekiyor. Bu durum işte dönemin basınına aksediyor ediyor ve meclis bu sefer, sefer kararını değiştiriyor. Böyle dönemin Cumhuriyet Gazetesi'ne manşetler falan oluyor. Ne hakkın hmm. ne haddinize falan böyle hani yabancı mimar Atatürk'ün ...şeyi mi yaptırılır falan gibisinden. İtalyan mıydı? Gal galiba. Evet. Evet. galiba. Sonra işte yine açılı yarışma... Hı -hı. ...yerelleştiriliyor... ...ve 25 no'lu başvuru... ...Emin Onat ve Orhan Arda imzalarıyla... ...seçiliyor. 43'te seçiliyor proje. Biliyorsun İkinci Dünya Savaşı falan... ...giriyor araya ve çok güç tamamlanıyor. Ee, sanırım... ...maddi ve siyasi nedenlerle. E, projede ayrıca İlhan Kuman, Zühti Miridoğlu, Kenan Yontuç, Musret Suman, Hakkı Atakulu ve Hüseyin Özkan'ın da heykelleri ve kabartmaları yer alıyor. Ve yine bununla ilgili bir yarışma daha açılıyor ve o esnada ilginç çeken bir detay, en azından benim ilgimi çeken bir detay. Herhangi bir kadın sanatçı da mimardan söz edemiyoruz. Ben bunu pek şey gördüm. Bunu söyleyebiliriz. İstersen yine senin hazırladığın <gülüyor> sürpriz. ve sürprizin var. Evet. İstersen o sürprize geçelim. İstersen. Bir de evet. ara vermiş olalım. Hem de ara vermiş oluruz. Tarihi bir kayıt dinliyoruz. Cumhuriyet Bayramı'nın 10. yılında Atatürk'ün halka hitabesi, 10. yıl nutku olan kaydı. Okey. Kürt şey 10. yılını doldurduğum en büyük bayramdır, kutlu olsun. Bu anda büyük Kürt milletinin bir tercih olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin serinci ve içindeyim. Türkiye'nin en büyük temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundaki rast bakiyeti, Türk Milleti'nin da onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azındaşıyoruz. Fakat yaptıklarınızı bir hakanı göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyet tasvimdeyiz. Yurdumuzu dünyanın en mağmur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi El geniş FETA tasıda kaynaklarına sahip olacağız. Milli kültürümüzü tasım medesinin üstüne çıkaracağız. Bunun için bizler zaman ölçüsü geçmiş asırların gevşedici zihniyetine göre değil, aslımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmeli Geçen zamanla nispetle daha çok çalışacağız. Daha zamanda daha bir işler başaracağız. Bunda da muhafak olacağımızı şüphem yoktur. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksekdir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti sevgilidir. Çünkü Türk milleti birlik birlikle beraberdikler. İşte yani şimdi kim Çünkü Türk dilinin dönmekte olduğu tereddüde ya toplum ve milli birlik duygusunu temaviyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür. Türk milletine çok yakışan bu ülkü onu bütün beşeriyette hakiki huzurun temin yolunda kendine düşen medeni vazifeyi yapmakta Maktabcılığı büyük Türk milleti 15 yıldan beri muvaffakiyet et bağdeden çok sözlerini işitti. Bak yarım ki bu sözlerinin hiçlerinde milletimin hakkındaki itimadını sarsacak bir isabet uğramadım. Bugün aynı inan. Fakat iyiyette söylüyorum ki ülkeye am bir bütünlükle hürünekte olan Türk milletinin büyük millet olduğunu tüm medeni alem zamanda bir kere daha tanıyacaktır. Asla şüphem yoktur ki Türk'lüğün ...unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti... ...bundan sonraki inkişafiyle tatimin yüksek medeniyet ufkundan... ...yeni bir güneş gibi doğacaktır Türk milleti. Ebediyyete akıt giden her on seneden... Bu millet bayramını daha büyük mutlu, Evet Atatürk'ün sesinden dinledik. Büyük ihtimalle taş plak kaydıydı. Ve bu taş plak deyince ister Bu taş plak deyince ister istemez insanın aklına prehistorik zamanlar geliyor. E, zaman e, zaman aslında e, çok e, hızlı e, ilerledi ve e, ve e, Atatürk'ün sesi de e, zaman öncesinden e, bize gelen bir kayıt gibi e, duruyor. E, o dönemdeki bir cumhuriyet projesi inşa etme sürecinin bugün aslında e, tam tersi e, yurttaş yerine teba e, inşa etme projesine dönüştüğünü dolayısıyla akla bilime işte ne diyelim gözleme ve argümana dayalı yurttaşın yerine körü körüne e, mitolojilere inan bir tebanın e, bıraktığı bir e, döneme e, geldik. Fakat ben yine bu süreçte cumhuriyet sürecinde aşırı evcilleştirildiğimizi düşünüyorum. Çünkü evcilleştirme projesi aynı zamanda tüm yani yerleşik hayata geçtiğimizden beri çiftlerle çevirip evcilleştirme sürecini hep beraber yaşadık ve her proje kendi evcilleştirilmiş varlığını yaratmak üzere eee <gülüyor> konuluyor, hayata geçiriliyor. Fakat yaban hayatı korumamız gerektiğini düşünüyorum. Yaban hayatı korumak gerek. Adını sanını bilmediğimiz bitkiler ve yabani hayvanlar var bizim içimizde. Yağmur ormanlarını, tundraları, çölleri içimizdeki korumak gerek. Çünkü çünkü evcilleştirildiğimiz zaman bize hep efendinin kim olduğunu e, söyleyenler oluyor. Evcilleştirme süreci efendiye itaat etme sürecidir evcil, uysal ve itaatkar hayatlar sürüyoruz ve kurtlarla aynı kaderi ve kederi paylaşıyoruz. Henüz biz göçebe avcıyken dolaşırken ilk evcilleştirdiğimiz e, kurtlar bizim yanımıza e, geliyorlar bir şekilde ve e, sonra ilk belki taahhüm ilişkisini kurtlar üzerinde kurduk ve e, onları köpeğe dönüştürdük. Ve bu süreç içerisinde aslında sadece doğaya üzerine tahakküm kurmayı değil insanın insan üzerindeki tahakkümünü de belki keşfettik. Çünkü kurtla kurduğumuz ilişki tamamen bir efendi ve köle ilişkisiydi ve bu ilişkiyi biz aslında toplumsal ölçekte genişlettik. Dolayısıyla bu aşırı evcilleştirilmiş durum bizi o doğal içgüdülerimizi yitirmemize yol açtı. Belki de şimdi tam da e, Jack London'ın yabanın çağrısı romanındaki köpek bak gibi e, yabanın çağrısına kulak vermemiz gerekiyor. Derinlerden gelen kurt sesleriyle ürperdiğimiz tüylerimizin diken diken olduğu anlar olmuştur. Tekinsiz olanı, tanıdık yabancıları hissettiğimiz anlar. E, böyle anlarda aslında televizyonun ya da müzik setinin sesini açıyoruz... Ve tanıdık yabancıların, içimizdeki yabanilerin seslerini bastırıyoruz. Ve seslerini bastırdıkça aslında Efendinin sesini daha kuvvetli duyuyoruz. Çünkü da bize Efendinin kim olduğunu durmadan söylüyor. E, aklıma hemen e, Kurtlarla Koşan Kadınlar kitabı geliyor. Clarissa Estes'in kitabı ayrıntıdan çıkmıştı kurtlarla koşan kadınlarda Clarissa Estes bize La Loba'nın öyküsünü anlatır La Loba'nın La Loba kemik toplar ve saklar dünyadan kaybolma tehlikesi olanların kemiklerini toplar kurt kemiklerini tek tek toplar ve kurdun iskeletini tamamladığında ateşin yanına oturur ve şarkısını söylemeye başlar ve şarkı söyledikçe kemikler canlanır Ete ve kürke bürünür. Ve şöyle diyor e, Estes kitabında. Kurt gözlerini açar, ayağa kalkar. Kurt birdenbire özgürce ufka doğru koşarak kahkahalar atan bir kadına dönüşür. Evet kahkahalar atarak ufka doğru koşanların la e, ihtiyacımız var. Yani bize hep sınırı ve sınır içindeki efendinin kim olduğunu söylüyorlar. ...tam da kahkahalar atarak ufuka doğru... ...çünkü ufuk... E, ...sınır değildir aslında... ...ufuk bizden sürekli kaçan... ...ve e, bir bir şeydir... ...biz aslında ufkun peşinde koştukça... E, ...ufkumuzu genişletiriz... ...olabildiğince ve sonsuza doğru... ...genişletebiliriz... ...bugün ise tam tersi... ...ufkun ortadan kalktığı... ...ve sahte ufuklarla... ...sarıp sarmalandığımızı söyleyebiliriz... ...vitrinler ve duvarlarla... ...biz vitrinleri ufuk sanıyoruz... Ve neoliberal bir toplumda sadece bizi vitrinler kışkırtıyor. Ama ufuk çizgisinin de kışkırttığı zamanlar vardı. Ufka doğru yolculuğa çıkanların olduğu zamanlar. Dolayısıyla aşırı evcilleştirildik. Belki de tekrar o içimizdeki yabani olanın sesini, çağrısını <gülüyor> duymamız gerekiyor. Ve, ve korkuyorlar tabii bir taraftan da o içimizdeki... Ele avcı geçmeyen yabani olanın sesinden. Çünkü e, efendiye isyan edenin sesidir o. E, özgürlüğün sesidir aynı zamanda. Ufka doğru koşan, Estes'in kitabındaki gibi ufka doğru kahkaha atarak koşan kadının sesidir. Diyerek böyle bir e, aşırı evcilleştirildiğimize dair bir saptamada bulunmak istedim. Madem böyle bir e, paranteze, virgüle e, maruz kaldık. Yine Atatürk'ün 1973 tarihli özel kütüphanesinin kataloğunda zooloji bölümüne bakalım o zaman. Atatürk'ün kütüphanesinde zooloji başlığı altında üç kitap dikkat çekiyor. Bir tanesi Kostiye, lise kitapları tarafından ee, bir şekilde kazandırılmış kütüphaneye lise kitabı. 1929 İstanbul tarihli resimli bir kitap devlet matbaasında basılmış. Kosti'ye hayvani teşrih ve fizyolojiyi bize sunuyor. Bu iki cilt. Bir de Hayvanat isimli bir kitap var. İstanbul 1929 Devlet Matbaası. Bir şeye dikkat çekelim. 1923'te kuruluyor Cumhuriyet ve 1929'da devlet matbaasında bu kitaplar basılıyor. Ve şeyi de bilirsin zaten o devlet klasiklerinin o... Hatırlarsın, Tabii. bütün edebi... Çok sade bir kapağı vardı. Hasan Ali Yücel Hasan Hüseyin, evet. evet. Hala sonra Cumhuriyet evet. Gazetesi onların tıpkı basımları Tabii. ya da benzer basımlarını yapmıştı. Evet, evet. tatbiki bilimler var, botanik var, Atatürk'ün kütüphanesine baktığımızda... Ee, sen köle ve efendi olmaktan söz ettin az önce. Hı hı hı. Doğada da var bu. Zaten tekamül evrim e, meselesi, teorisi ve pratiğiyle... Doğada köle ve efendi yok ama evrimci. Emin misin? Emin, evrim mi? Evet. Ev evrimim diyorum. Eminim. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Evrimleşiyorum ben de. Yavaş Doğada ama. köle ve efendi yok ama ciddi bir evrim kavgası veriliyor. Onu da biliyorsun güçlü olanın ayakta kaldığı... İşte o Darwinci 200. yaklaşım. Ee, ama, ama Kropotkin'den bir kitap olduğunda etikası vardı Kropotkin'in etik kitabı öyle. etikası vardı. Ee, ama... Kropotkin ise Darwin'in tam tersini söyler ee, Kropotkin işte dayanışma aslında e, öncelikle hem doğada hem de e, toplumların içinde yani eğer bir, e, bir, bir e, yaşayacaksak birlikte aslında tam da bu e, aramızdaki ilişkiyi kopan, tam, koparan tam da bu şeydir ve e, bu hiyerarşik yapılanmadır. Kropotkin doğada etik, ahlakı doğada bulur. Canlılar arasında bir ahlak vardır. Ama bu ahlak dayanışmacı bir ahlaktır. Nasıl peki bu? Nasıl bir dayanışma? Yani bazı hayvanların son derece başarılı bir şekilde kamuflajla... ...kendilerini, hayatlarını kazandıklarını... ...gayet iyi biliyoruz. E Sahtekarlık şey da bir e, Şimdi biz yaşam çok, taktiği. Çok, biz genellikle... ...toplumsal e, yaşamı... ...doğaya yansıtıyoruz. Çok insan biçimci yaklaşıyoruz. Dolayısıyla bunu yapan... Ee, sosyal darvinciler doğada e, e, toplumdaki aslında ilişkileri doğaya yansıtmış, yansıtmışlar. Daha sonra da bu ilişkileri doğalmış gibi e, topluma e, mal, etmişler. mal etmişlerdir. Evet. Ki bunun en güzel örneği National Geographic de, de, kanalındaki dizilerdir. İşte ölmeye programlanmışlar dizine bakın. Aslında baktığında. insanları seyrediriz orada... Öldür, tabi öldürmeye evet. programlanmış diye bir, bir dizi vardı. Evet. Sürekli birbirini öldüren hayvanları gösterirlerdi. Kanlı pençeler kanlı dişler fakat doğada sadece Adı üstünde Milli Coğrafya National Geographic. Evet, evet, evet tam da böyle bir böyle bir böyle bir numara vardır. Bu numarada sosyal dervincilerin numarasıdır aslında. Bu arada yine o zaman kütüphanemize geri dönelim. Atatürk'ün kütüphanesinde Vatsayama da var. Kama Sutra'yı da incelemiş kendisi şakası yok yani world peace dünya barışı var, hı hı hı. humanizmi hakkında çok kitap var, sovyet sosyalist cumhuriyetler birliği ile ilgili çok sayıda kitap var, şiddetin e, Re refleksiyonları isimli bir Paris çıkışlı 1919 tarihli kitap var, şiddetle de ilgilenmiş, dünyevi ve dünyevi olmayan dinlerle de ilgilenmiş. Sediği yani söylediklerin gerçekten doğru. E, şimdi tekrar bakıyorum 276 numaralı kitap. Lokama sutra le Reg Damur hmm. devasa yani moraldi de Brahman e, isimli bir kitaba Çankaya'da bulunuyor şu anda bu Çankaya'da kütüphane'de hmm. 276 numaralı kitap Hristiyan olmayan dinler e, başlığı altında hmm. Atatürk'ün hmm. kütüphanesinde duruyor. Yani aslında e, tüm tüm bu kitaplara bakınca e, neredeyse e, yolu geçmemiş <gülüyor> o dönemdeki ve dönem öncesi kitaplar yok gibi yani her yere Atatürk uğramış aslında tüm metinleri içinden olabildiğince ömrü el verdiğince kat etmiş baya yol geçmiş. Yani ve... en naif şekliyle sırf şu kitapları tekrar bassak ve evet. bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığı'na <gülüyor> zorunlu ders kitabı olarak... ...yayınlatsak ama tabii Milli Eğitim Bakanlığı'ndan... ...kastım illa ilk öğretim okulları... ...değil yani sonuçta öyle bir kütüphaneyle... ...karşı karşıyayız ki malum... ...yaş ortalaması <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve eğitim... ...ortalaması ortada. Bence... ...çok çok ilginç bir mesele bu. Bu kitaplığın kamuya tekrar kazandırılması gerekiyor. Evet, evet, kesinlikle. E, ya aslında yurttaş e, dediğimiz, evet o, bir aydınlanma projesinin Tabii. bir parçasıydı. Çok önemli bir parçaydı. Yurttaş tam da e, yargı yetilerine, aklına e, güvenen bir e, varlığı. Zaten Atatürk hep kul değil, bireyi. Hı. Kesinlikle. E, e, bir şekilde Bireyim. tasarlamaya. Tabii, tabii. Evet. ki bu bireyleşme e, süreci ne yazık ki bizde çok geç hani ortaya Hı -hı. çıktı o da hani cumhuriyet projesi olarak e, yine e, uygulanmaya başladı dolayısıyla e, fakat yine e, biz bu bireyleşmeyi e, terk edip yani, bugün evet. mitolojik döneme yeniden girdiğimizi söyleyebiliriz post mitolojiyi yaşıyoruz bunu evet, zaten Amerika'da çoktan keşfetti tabii. bütün bu biliyorsun süper kahramanlar hep bu, bu meselenin üstüne kurulur. Nerede eksiklik varsa hmm, onu bir kabukla hmm, tamamlama hmm. onu bir süper yeti veya yetkiyle tamamlama ee, gerçekten bu siyasette de kendini Kesinlikle. gösteriyor. Eline orduyu alan değil mi? Eline hmm. e, tokmağı alan kendine e, bu kostümü biçen anında sahip olduğu bütün eksiklikleri bir şekilde hmm. e, örtbas ederek Yok, e, te, toplumun e, üzerine çıkı veriyor. Gaybay, çünkü... bak Brezilya'da bile faşist bir şey kazandı, hı hı. E, malum. E, Kesin son. Tüm dünyadaki kazandı. böyle bir despotik yükseliş. bir yükseliş var. Her yere bakıyoruz. Fakat dünya tarihine de baktığımızda da yine benzer şekilde e, zaman zaman hani eşitçi eş, eş toplumların ortaya çıktığını, sonra bu eşitçi eş toplumların yerini hakikaten tiranların, despotların aldığını da görüyoruz. E, İzonomiya diye. E, bir kitap okuyorum izonomi diye bir metisten çıkan o Japon düşünür felsefeci Karatani'nin kitabı. Dolayısıyla antik dönemde de bu izonomi anlayışı bu ilk filozoflarda görüyoruz. Yani dengeden söz ediyor toplum içinde ve doğadaki dengeden ama bu dengeyi bozan, o dengede sürdüren ilişkiler olmuş bir dönem. Yani e, yani bu denge e, dört işte temel maddeler var, e, temel madde var diyelim e, o zamanki anlayışa göre. Bu dört temel maddenin bir tanesi despotik bir tavırla e, baskın hale geldiğinde e, denge bozuluyor. Bu vücuttadaki dengede bozulduğunda hastalık olarak çıkıyor. Toplumdaki denge bozulduğunda yine toplumsal hastalık olarak çıkıyor. Fakat hakikaten e, böyle bu dengeyi sürdüren toplumlar olmuş. Doğadaki... E, ...dengeyi toplumsal olarak e, şehir devletlerinde sürdürmüşler. Fakat ardından yine bir tiran ya da despotik bir tavır bunu yıkıyor. Bu anlayış devam ediyor. Bu anlayış hiçbir zaman özgürlükçü, eşitlikçi bir toplum e, anlayışı... E, ...en azından şu anda e, ne diyelim bir tohum olarak, bir nüve olarak insanların e, içinde yaşıyor... Yani zihinlerde yaşıyor ne bileyim İspanya'daki o iş savaş, iş savaş sırasında çok kısa bir süre olsa da bir anarşist bir e, toplum e, kuruluyor. Fakat çok uzun süre e, devam edemiyor dış baskılardan ve içerideki baskılardan dolayı. E, yani hop e, şimdi ise şimdi ise evet zamanların hem en iyisindeyiz hem de en kötüsündeyiz Charles Dickinson dediği gibi. Tekrar e, şeye dönmek istiyorum. Şimdi bu kitaplar malum e, hem Çankaya'da hem de Anıtkabir komutanlığında muhafaza ediliyor ya. Yani. Anıtkabir demişken e, yine onun mimarlarından işte Emin Onat şunları söylüyor. Atatürk'ün başardığı devrimlerin en önemlilerinden bir tanesi şüphe yok ki bize geçmişin gerçek değerini göstermek. Osmanlı devri Tamam şereflerle doğru bir devir olmakla beraber itiraf etmek gerekir ki skolastik ruhun hüküm sürdüğü bir kapalı alemden de ibaret. Gerçekte ise tarihimiz bir zamanlar ziyagı kalpin ümmet devri dediği bir içe kapanmış medeniyetten ibaret değildi. Akdeniz milletlerinden birçoğu gibi tarihimiz binlerce yıl önceye gidiyordu. Sümerlerden, Hititlerden başlayıp Ot Asya'dan Avrupa işlerine kadar birçok kavimlerin hayatlarına karışıyordu. Akdeniz medeniyetinin klasik geleneğinin en büyük köklerinden birini teşkil ediyordu. İşte Atatürk bize bu zengin ve verimli tarih sevgini aşılarken ufuklarımızı da genişletti. Bizi Orta Çağ'dan kurtarmak için yapılmış hamlelerden en büyüğünü yaptı. Gerçek geçmişimizin Orta Çağ değil, dünya klasiklerinin ortak kaynaklarında olduğunu gösterdi. Gerçek milliyetçiliğin içe kapanmış bir Orta Çağ gelenekçiliğinden asla kuvvet alamayacağını onun yalnız ortak ve eski medeniyet köklerine inmekle aşılabileceğini, canlanabileceğini anlattı. Avrupalılaşmakla, medenileşmekle, millileşmenin aynı şey olduğunu bundan daha iyi hangi fikir ifade edebilirdi? Ki bunun içindir ki biz Türk milletinin skolastikten uyanma, orta çağdan kurtulma yolunda yaptığı devrimin, büyük önder için kurmak, istediğin, kurmak istediğimiz bu anıtın onun getirdiği yeni ruhu ifade etmesini istedik. Atanın anıt kabirini bir sultan veya veli türbesi ruhundan tamamen ayrı 7000 yıllık bir medeniyetin rasyonel çizgilerine dayalı klasik bir ruh içinde kurmak istedik. Evet. Tam bir manifesto bence. Tabii e, kesinlikle e, rasyonel çizgiler önemli. Hani e, baktığımızda Panthenon'un Panthenon, aslında... Panthenon'u andırıyor. E, Vahit Tuna'nın da bir işi vardı. Hı -hı, Panthenon'dur. Evet, sanatçı Vahit Tuna ilgili bir e, iş. De, de, dolayısıyla Pantheon tam bir kanonik bir mimaridir. Hani sayıların e, mimarisidir. Oldukça rasyoneldir. E, ama bir taraftan da bir şey benim ilgimi çekiyor bir kere tüm yeryüzü kültürleriyle ne ilişki kurma çabası çok önemli dolayısıyla yeryüzünün bir parçası olduğumuz hiçbir e, uygarlıkla aslında ast üst ilişkimizin olmadığı ve hatta evren evren hatta bir tür kozmopolit e, kozmopolit bir hani yurttaş projesine dönüşebilecek bir başlangıcı var adı aslında dolayısıyla her e, uygarlıkla bir şekilde ilişki kurmak e, dolayısıyla baktığımızda e, öteki de kurtulmamızı sağladı bizim çünkü hiç kimse öteki değil. O öteki dediğimiz aslında bizim bir parçamız. Dolayısıyla daha sonraki e, tavırlar hep bir kimlik inşa etmek için bir ötekileştirmeye yaslanmak gerekiyordu. Aynen. Çünkü kimlik hep başka kimlikleri, başka uygarlıkları olumsuzlamaya e, yol açıyor. E, yani bu çaba e, güzel bir çabaydı. Biz aslında yeryüzünün, tüm kültürlerin ürünüyüz. Astronomi demişken... Aslında yine Atatürk'ün kütüphanesine bakıyorum. Einstein Nazariyelerinin ilmi kıymeti hakkında bir kitap var mesela. Görecelik, izafiyet meselesi. Ya da Le Misterie de Piramide, Le, Le Chronologie, Sosyotik, Eriptiyen, i̇şte Mısır piramitlerin mevzusu. Kozmos hakkında bir kitap var. Hafız Abdurrahman var. Yani dediğin çok doğru. Auguste Robben'den Later Sezaf Aspect Struktür Son Evolüsyon. <gülüyor> Evrim meselesiyle çok ilgilenmiş Atatürk keza. Bir detayı daha vermek istiyorum ile ilgili. Anıtkabir'e ilk bayrağı kim çekmiş? Bu çok ilginç bir detay. Bunu geçenlerde okumuştum. Ee, sizlerle de paylaşmak istiyorum. Ee, şöyle diyor. Yüksek e, mimar ve mühendis Albert Arditi, Albert Arditi, Musevi cemaatinden kendisi 2007'de bir söyleşi veriyor. Şöyle diyor. Rektörlükten yüksek mimar mühendis olarak diplomamı almaya gittiğimde Profesör Emin Onat bana "Mezun sunama gidemezsin. Senin namı hesabına Anıtkabir, Anıtkabir inşaatına gideceğini söz verdim." diyor. Anıtkabir'de bana yüce Atatürk'ün gömülmesi gereken ...yerin tanzimini yapma görevi verilmişti ve bu görev benim için büyük bir sevinç ve onurdu. Bir başka onur da Anıtkabir'de ilk bayrağı benim çekmiş olmam. Onat mükemmel bir insan, mükemmel bir hocaydı. Kendisini rahmet ve saygıyla anıyorum. Bu çok bence evet. e, gerçekten Türkiye Cumhuriyeti adına hı hı. onur duyulacak bir detay. Bir Musevi yurttaşımızın oraya hani hı hı. bayrak çekmiş hı hı. olması. Programın sonuna geldik. Ben son bir şey söylemek istiyorum. Galiba bizim en büyük e, sorunumuz e, öteki. Y, öteki ve yüceltmek. Aynı. Yani e, bir arkadaşa dönüştürmek yerine hakikaten e, şeyi diyelim ki birlikte çalıştığımız e, ve birlikte inşa ettiğimiz bir sürece sürecin bir parçası olarak işte o... Ne diyelim o içindeki lideri bir dosta dönüştürmek yerine biz genellikle yüceltiyoruz ve ulaşılmaz bir yere onu yerleştirdiğimiz ve ikonlaştırdığımız anda işte asıl sorun ondan sonra başlıyor ve her şeyi o yüceden bekliyoruz. Tüm hareketi devindirici e, şeyde hareketi de o yüce e, olandan bekliyoruz. Biz hareketsiz edilgen bir maddeye dönüşmüş oluyoruz. Aynen. Teba'ya dönüşüyoruz. Teba'ya dönüşüyoruz. Bitirirken bir kitap anonsu ve önerisinde daha bulunuyoruz. Türkiye'de Yeni Hayat, İnkılap ve Travma 1908-1928. Koç Üniversitesi'nden hocamız Zafer Toprak yazmış. Ee, kitabımız Çağdaş Yaşam Özleminin Toplumsal Travmaya Dönüşümünün Öyküsü. Bu kitabı ilgilenenlere 29 Ekim'de tavsiye ediyoruz. Türkiye'de Yeni Hayat, İnkılap ve Travma 1908 28 29 Ekim'iniz kutlu olsun. Evet, programın sonuna geldik. Teknik masadaki Ferge'le çok teşekkür ediyoruz desteklerinden ötürü. Ayrıca bizi dinleyen, destekleyen herkese sevgilerimizi gönderiyoruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Yol geçen Hayati ve kitabi patikaların kesiştiği yol ağızlarında ayaküstü konuşmalar. Hazırlayıp sunanlar... Evrim Altu ve Rahmi Ödül. <Gülüyor>